Şu anda ses geliyor değil mi? Evet mikrofonu açmayı unutmuşsun. O zaman duamıza tekrar başlayalım. Şeytanı Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin <gülüyor> ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabb-i şahli emri vahlu lokteten min lisani yefkahu qavli biz Aiyesi ve Asir Rabbi temmin bil Hayır hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum Evet e, her dersin başında e, kendimce sünnet haline getirdiğim bu duayı e, okuyorum çok sevdiğim bir duadır e, güncel ifadesiyle belirecek olursak maddiyat Öteleyen, maddiyatı arka plana atan, daima mümkün mertebe manevi noktadan ve ilim noktasından ön plana çıkartılan bir duadır. Dolayısıyla ben de bunu her dersin başında ve sık sık, sadece dersin başında değil, zaman zaman sık sık okuduğum bir duadır. Güzel bir duadır. Rabbim bu duaya layık olanlardan eylesin inşallah. Evet, şimdi geçen haftaki dersimizde temizden okuyor idik. Şimdi çok fazla uzatmadan sadece çok fazla sık görmediğiniz bir konu başlığıyla bir iki başla işaret edip daha sonra da Ebu Davud'un sünnelinden e, inşallah okumaya başlayacağız. Bu arada tabii size bir tane bir ders borcum var. E, onu da Murat Bey ile ayarlayıp e, onu inşallah yani zelerdir önce halledersek e, isabetli olacak diye düşünüyorum ben. Evet, 74 numaralı BAP. Şimdi e, sistem itibariyle ya da teknik olarak e, şunu ifade edeyim. E, tirmizi e, kısa ve net başlıklarıyla bir hadisi zikrettikten sonra hadisin sıhhati hakkında bir değerlendirmede bulunduktan sonra o rivayet hakkında nakledilen yani daha doğrusu o rivayeti başlangıçta zikretmiş olduğu sahabi raviden başka hangi sahabi ravilerden gelmişse o sahabi ravilerin isimlerini zikreder. Daha sonra o hadisi o hadisin iki yönden o hadisten çıkartılan fıkhi görüşe sahabe tabi ve tebaut kimler varsa bu konuda o görüşleri belirtir. Lehte ya da aleyhte ya da gerek bu hadisten çıkartılan hüküm çerçevesinde girerse farklı bir hüküm de varsa onu belirtir. Muhalif görüşleri dediğimiz farklı görüşleri de belirtikten sonra da varsa kendi tercihini de burada ortaya koyar. Genel çerçevede itibariyle şöyle bir ifade edecek olursak Temizliğinin metodu genellikle bunlardan ibaret. Şimdi çok fazla belki çok fazla kullanımda olmayan ancak Hicri 3. asırda da gündem maddeleri deyim yerindeyse zaman zaman güncel ifadeleri kullanmaya çalışıyorum ki bazen aklımıza kalsın diye. Gündem maddeleri evet bu bab başlıkları, bu bab başlıkları Hicri 2. Hicri 2. ve 3. asırda da özellikle hangi kitabı okuyor isek o kitabın bulunduğu dönemde ve bulundukları bölgelerde gündem maddelerini, yani ilim adamları tarafından, alimler tarafından, alimlerin gündemlerinde olan konulardır. Bunları bunlardan sarfa nazar etmek ya da bunları görmezden gelmek mümkün değildir. Dolayısıyla biz hangi asra ait olan bir kitabı okuyor isek, o asırda yer alan, o asırda yazılmış olan kitapların konu başlıkları dediğimiz o bab başlıkları da bir nevi o dönemin gündem, e, gündem maddelerini ya da ulema arasında, alimler arasında, fakihler arasında ya da hadisçiler arasındaki gündem maddelerini teşkil eder. İşte o gündem maddelerinden bir tanesi de e, babun fil meshi ya da babu ı mâca'ı fil meshi beyni ve nâleyni Belki çok fazla alışık olmadığımız ya da çok fazla sık duymadığımız ya da nadirattan duyduğumuz e, duymakla beraber çok fazla kullanımda olmayan ama dediğim gibi Hicri 3. asırda da ee, yine sıklıkla kullanılmamakla beraber yine Hazreti Peygamber'den gelen bir fiilin, bir uygulamanın ya da bu konuyla alakalı e, hususun e, yine e, bab başlıklarında yer aldığını e, gördüğümüz bir konudur bu. Nedir bu? bu e, Bab-ı Mâcafil Mesih Alel Cevrabeyni ve Nâleyn'i çoraplar üzerine ve e, nalein dediğimiz e, biz zaman zaman Anadolu'da e, kimisi nali e, derler kimisi buna sandalet de diyebilir ee, çoraplar ve naleyin üzerine mes konusunda gelen rivayetler babu -e diye okursanız ki kimin ıslarda babu maça e diye gelmedi kimilerinde ise babun filme hay aler cevrabi ve nalein şeklinde okunmaktadır şimdi buradan hareket edecek olursak demek ki bu bab başlığı altında çoraplar üzerine çorap ve nalein yani sandalet olarak Türkçe aktarabileceğimiz e, yarı açık ya üstü e, yarı açık olan e, terlik tarzı ya da e, tokalı ayakkabı da diyebilirsiniz belkiler üzerine mes konusunda gelen rivayetler şeklinde Tirmizi bir bob başlığı açmış şimdi Birinci hadisimiz Hattat Cenah Hennat ve Mahmud bin Gaylan. Şimdi Tirmizi Hennat ve Mahmud bin Gaylan isimli iki hocasından şu rivayeti naklediyor. Onlar da kimden nakletmiş? Hattat Cenah vekiya, An Süfyan, An Ebi Kays, An Hüzeyl bin Şurahbil, An el bin Şube, "Kale" Dolayısıyla bu rivayeti nakleden sahabi ravi Muhirebin Şube. O şöyle demektedir. Tavatta annebi nebi sallallahu aleyhi ve sellem al-cevra beynu en Yani yukarıdaki bab başlığını zaten yukarıdaki bab başlığının bir kısmı zaten buradan alınmıştır. Dolayısıyla da Hazreti Peygamber nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir abdest almış ve mesela al-cevra çoraplarına ve sandaletlerine mesetti şeklinde oldukça kısa, net yani fıkhi hüküm ifade eden bir hadisi, fiili bir hadisi Hz. Peygamber'e ait olan fiili bir hadisi burada nakletmiş oluyor. Dolayısıyla bab başlığıyla hadis arasında zaten doğrudan bir uyum gözükmektedir. Burada herhangi bir şekilde sıkıntı söz konusu değildir. Tekrar ifade edecek olursak Hz. Peygamber abdestini alıyor ve daha sonra da çoraplarına sandaletlerini mesh ediyor. Şimdi tabi şu ifade, e, bir saniye. Şimdi mutlak anlamda çoraplarına şeklinde ayrı ayrı olduğu şeklinde düşünüldüğü gibi daha ziyade ve naleyni, ayaklarında ve naleyni, buradaki vavı, vavı haliye, yani olduğu halde, ayaklarında naleyn, yani sandaletler olduğu halde, bir başka ifadeyle sandaletlerle birlikte, sandaletlerle birlikte çoraplarına mesetti. Şöyle söyleyelim, üstü açık bir sandalet düşünün ve çoraplı olarak sandaleti giydiniz. Çorabınızı çıkartmak yerine, yani ayakkabının daha doğrusu sandaleti ve çorabınızı çıkartmak yerine, burada ne yapmış oluyor Hazreti Peygamber? Ayaklarında sandaletleri olduğu halde ama çoraplı olarak çoraplarına mesetti. şekline gelen bir rivayet var. Qale Abu Eisa, haza hadisun hasenus sahih. Evet hadisin sıhati hakkında da bir e, rivayeti nakletmiş oluyor. Şimdi bu hadis sadece e, nerede yer almakta? Sadece temiz yemin nakletmektedir. 4 numaralı dipnota bakıyoruz. El hadis ravahu Ebu Ebu Davud. Ebu nakletmiş yani Ebu Davud'un da aynı zamanda de geçiyor. Van Nesaiy. Bir rivayet i̇bn Ahmer. Ve hev meskurun ve haşet-i demiş. Başka İbn-i de e, sünende geçmektedir. Dolayısıyla e, Tirmizi ile beraber Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'de e, geçmekte. Kulluhu min veki anit sevri. Başka kütüb-i tisamın dışında da Revahu el-Bayhaki. Beyhaki de burada iki tarikten bahsediyor rivayeti nakletmiş oluyor. Zeyla-i isimli eserinde de bu hadisi İbn Hıbba'nın sayhine nisbet ederek de yapmış oluyor. Bu hadisi zikretmiş oluyor. Dolayısıyla bu rivayet yani ayağında naleyin olduğu halde ya da sandalet olduğu halde bir başka ifadeyle ya da sandaletleriyle beraber çoraplarına mesetti şeklinde geçen bir rivayet sadece temizi değil. Aynı zamanda Ebu Davud, Nesai, İbn Mace bunun dışında da Kütüb-i Tisa dışında da Beyhaki e, Süneninde Zeylayd'da Nasur Rahi ki bunlar fıkı ya yani tarih kitaplarıdır. Buralarda zikredilmiş. bu هو قول غير واحد من اهل yani çoraplar üzerine mesih konusunda çoraplar üzerine mesih konusunda eee fakihler alimlerde bu görüşlermiş yani ilmetinde çoğu bu görüşleri ve bihi yaqul es sevri ve mübarek ve ibn ve şafii ve ahmet ahmet bin hanbel ve isak bin rafi'den şunu demişler galu <gülüyor> yamsu <gülüyor> al-cevrabeyni ve in lam takun aleyni Şimdi yukarıdaki rivayete tekrar bakacak olursak, yukarıdaki rivayette ayaklarında yani naleğinle birlikte, yani sandaletlerle birlikte çoraplarını meshetin şeklinde anlamışlar ve onu on şekilde ifade etmişler. Bununla beraber Süfyan Sevri, i̇bn Mübarek, Şafii, Ahmet bin Hamel ve İshak bin Rahiye gibi alimler de yemsehu alel cevra salt anlamda yani ayağında bir sandalet ya da nâleyn olmaksızın nâleyn olmaksızın وَاِنْ لَمْ tekun نَالَيْنِ ayağında nâleyn olmadığı halde çoraplarına mesh edebilir. fıkhi bir görüş belirtmişler. Ancak şu şartı ileri sürmüşler. اِذَا كَانَ سَحِينَيْنِ ancak her ikisi yani her iki çorapta kalın oldukları zaman yani ayağında sandalet olmadığı halde salt olarak sadece çoraplar üzerine mes, yapılabilmesi için her iki çorabın da kalın olması gerektiği şeklinde e, bir fıkhi bir görüş ortaya koymuşlar. Şimdi tabi bu fıkhi görüşün kaynağı nedir ne değildir şimdi o konulara girmek istemiyorum ben. Çünkü dersimizin esas maksadı e, fıkhi bir sonuç çıkartmak değil. E, öncelikle bizim amacımız Tirmizi'nin bu konudaki Tirmizi'nin bu konudaki e, bu konuyla alakalı rivayeti naklediş şeklini ortaya koymak, nasıl ve ne şekilde nakletmiş ve bu konuyla ilgili nasıl bir e, tasnif yöntemine başvurmuştur ve bununla ilgili de e, fıkhi görüşün neler olduğuna dair bilgiyi bizim öğrenmemizdir. Şimdi tabi bunun biraz daha ayrıntılarını öğrenmek istiyor iseniz ki öğrenmenize fayda var bu muhakkak gerekir. Biraz sonra ben size bu konuyla ilgili size yardımcı bir kitap, yardımcı bir kaynak olarak da ben size bir kitap vereceğim, ismi vereceğim. Oradan bakarsınız. Şimdi yalnız burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi mutlak anlamda hadiste geçen ifadeleri tabi fıkhi görüş nasıl çıkartılır ya da çıkartılmaz meselesi dediğim gibi ayrı bir bahistir. Ancak sadece aklınıza şu kadar kalsın. Fıkhi görüş bazen Doğrudan hadisten çıkartıldığı gibi bazen hadiste bahsedilmeyen ya da rivayette bahsedilmeyen e, bir takım yan dediğimiz gerekçelerden dolayı da fıkhi sonuçlar ya da fıkhi görüşler çıkartılabilmektedir. Ya yani mesela hadiste zikredilmediği halde hadiste e, zikredilmediği halde buna dayalı olarak işte bir takım gerekçeler ileri sürülmek suretiyle şu şu şartlardan dolayı da e, bir rivayetin bir rivayetten böyle bir sonuca varılabilir şeklinde fıkhi görüş şeye dair bir takım yöntemler, daha doğrusu farklı yöntemlerle fıkhi görüşler ortaya çıkartılmaktadır. Eğer hatırlarsanız ki, hatırlamanız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, özellikle din ve tedegyün ayrımı noktasında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dinin sabit olduğunu e, din <gülüyor> kaynak itibariyle Kur'an-ı Kerim ve onun uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber sünneti ve sahih olarak o sünnette nakledilen rivayetler. Ama bunun haricindekilerin e, tamamen tedeyyünden tedeyyün, e, olduğunu yani dini anlayış ya da yaklaşımdan kaynaklandığını vesaire bütün bunları hep dikkate almanızı özellikle bütün dersler boyunca yani bu dersler gerek bu ders gerekse başka dersler boyunca e, daima göz önünde bulundurmanız gerektiğini söylemiştim. Lütfen bu sistemi yani bu yöntemi hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız lazım. Neyi e, şimdi sabit olan bir hüküm ile yani e, NAS'da varit olan, NAS'da mevcut olan bir hüküm ile NAS'dan hareket edilerek bir takım yan e, gerekçeler gösterilmek suretiyle ortaya çıkartılan bir takım görüşler ise ikisi birbirinden farklıdır. Bunu daima önünde bulunmamız lazım. Şimdi buradaki rivayette geçen durum nedir? Ayaklarında e, sandalet olduğu halde, sandalet olduğu halde çoraplara mesetmek meselesinden bahsedilmiştir. Şimdi burada çorapların kalınlığıyla alakalı ya da Hazreti Peygamber'in bu konuyla alakalı e, en azından şu ana kadar, şu ana kadar mutlak anlamda e, çoraplara mesettiğine dair bir şey şu an, bakınız. Lütfen uyarıma dikkat edin. Sadece bu rivayet çerçevesinde konuşuyorum. Tabii bu rivayet çerçevesinde konuşmak doğru değildir. Fıkhi görüş çıkartmak istiyorsanız ama sadece bu rivayete bakarak bu rivayeti dikkate alarak ilgili rivayetlerin ya da bağlantılı olan diğer rivayetler üzerinden fıkhi bir sonuca ulaşmak için biraz daha dikkati ve temkinli olmakta fayda var. Peki ulema ne yapmış bu konuda? Eee Tirmizi'nin naklettiğine göre <gülüyor> şayet ayakta sandalet yok ise olmazsa şayet olmasa bile ayaklarını mese çoraplarını mesedebilir. Ta ki o çoraplar kalın olsun. Peki şu kalın olma şartı rivayetlerde geçiyor mu? Mesela geçmiyor. En azından bu konuyla alakalı e bir net bir bilgiye sahibiz. Yani şu ana kadar geçen bütün rivayetlerde daha doğrusu hiçbir rivayette Mutlak anlamda çorapların efsafına yönelik ya da e, cinsine yönelik herhangi bir şeyden bahsedilmemiştir. Ha, bununla beraber e, şunu ileri sürenler olabilir. Yani, e, nihayetinde Hazreti Peygamber döneminde herhalde naylon çorap yoktu. Diyenler de çıkabilir haklı olarak. Ancak tabi dediğim gibi bu çok ihtilaflı bir mesele. İhtilaflı bir mesele olmakla beraber de bazı çıkartılan eğer bir usul takip edilmesi bu usul çerçevesinde burada şart yer almamışsa o zaman e, bu şartı nereden çıkartıyoruz? Elbette ulema kendince bir takım şeyleri ortaya koymuşlardır. Şimdi benim burada vurgulamaya çalıştığım şey dediğim gibi e, rivayet ile rivayetten çıkartılan hükümler arasındaki ilişkinin e, bizzat size tarafından yöntemli olarak ama usulüne göre tespitini yapabilmiş olmak. Sizin önemli olan buradaki mesele bu. Şimdi bunun haricindeki bir takım yöntemler devreye girerse o zaman farklı bir şey konuşuruz. Şimdi bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi öğrenmek istiyor iseniz şayet. Mesela e, özellikle tahkik edilmiş olan eserlere bakacağımız zaman tahkik eserlere bakacağımız zaman dipnotlara muhakkak bakmamız gerekiyor. Bu dipnotlar her zaman söylediğim gibi bize oldukça ayrıntılı bilgiler vermektedir. Şimdi mesela bakınız. Tabi burada ilgili rivayete bakalım. Burada muhakkikin bazı alimlerin ifade ettikleri görüşlere itiraz ettiğine dair bilgi var. Orada ilgili rivayetlerin ya da benzer rivayetlerin sıhhatiyle ile alakalı burada şeyin söylediği "Vasavabu tasnivu tirmizi hazel hadis." Dolayısıyla burada bir kendi tercihini belirtmiş. Burada doğrusu diyor. "Ve lesel emru kemaa Yani bu imamların Dediği gibi yani doğrusu bu imamların dediği gibi değildir. Doğrusu da imam Tirmiziyi'nin e, bu hadisin sıhate hakkındaki e, görüşüdür ki e, bununla beraber başka bir rivayette vermiştir vermişti ve hadis-i ahar, hadis-i mesi alil khufeyn ve qatrawan nas min al mukir hadis-i mesi fil wudu. Keminhum diye devam ediyor. Burada ayrıntılı bilgiler var. Lütfen onları okuyalım. Onları okumaya çalışalım ki oralardan bir şeyler e, değiştirmemiz lazım. Mesela bunlardan bir kısmı diyor mesela ve minhum men rabal mas imame. Bunu biraz sonra okuyacağız. Bir kısmı sarık üzerine meshetmek. ve minhum men rabal mas alil cewrabeini ve lens ve lense şey minha bi muhalifil lil ahar. Dolayısıyla. Buna benzer olarak yani bunlara muhalif olabilecek olan rivayetlerin olmadığına dair burada muhakkekin ya da kitabı neşreden kişinin kendine ait olan bir takım görüş ve değerlendirmeleri var. Şimdi burada şöyle bir itiraz söz konusu. İzâ kâne, idâ yani ikisi kalın oldukları zaman diye şart koşulmuştu ya. Bununla ilgili olarak ki doğru bir mantık. اِشْتِرَاتُ en يَكُونَا ثَخِينَيْنِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ Aslan Yani her ikisinin, yani her iki çorabın, mutlak anlamda çorapların kalın olmasına yani yönelik şartların e, delil olarak bir aslı yoktur. Yani çünkü bir şeyin aslının olabilmesi için e, dediğim gibi nasta, yani metinlerde bizzat bu ya da buna benzer bir takım şeylerin olması lazım. Vakitsebet elmes, al el cevrabein min bir vasıl muayyenin. Dolayısıyla çoraplar üzerine mes konusu sabit olan bir konudur. Min kayir kaydin, yani herhangi bir kayıtlama olmaksızın bir vasıl muayyenin. Dolayısıyla burada bir usul var. Bu usul nedir? Eğer herhangi bir e, olayda, herhangi bir olayda ya da herhangi bir fiilde mukayyet dediğimiz, yani bir kayıtlama söz konusu değil ise şayet bir kayıtlama ne ile? belirli bir vasıfla, şöyle olacak böyle bir kayıtlama yok ise feyabka alel aslı fi cevazihi ala kulli cevrabeyni. Dolayısıyla burada e, geriye kalan ne olur? feyabka alel aslı aslı üzere olan nedir? fi cevazihi ala kulli beyni Yani her çeşit çoraba Mesih'in caiz olduğu şeklindeki kısmın asıl olmazdır. Yani asıl olan budur. Eğer mutlak bir fiilde mutlak bir fiilde şayet e, bir kayıtlama, bir vasıfıyla muayyen ya da belirlenmiş bir vasıfla bir kayıtlama söz konusu değilse bu her şeye şamildir. O şey e, mesela çorapsa çoraptır. Yok Başka bir şeyse başka bir şeydir. Ama burada Söz konusu çorap ise şayet, çorap için herhangi bir kayıtlama söz konusu olmadığı için gerek vasfıyla, gerek rengiyle, gerek cinsiyle beraber vesairesiyle beraber olmadığından dolayı gelene kalır usulen feybka alel, alel asra fi cevazi alel kulli cevra beyni şeklinde bir sonuca ulaşılması gerektiğini söylüyor. Bununla beraber eee vakit ihtilafu fi ki ihtilafen kesiran. Tabii haliyle bir konuda ihtilaf var. Ama ihtilafen kesiran. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Eğer bir konuda bir konuda bu bir usuldür, bu bir ilkedir. Eğer bir konuda bir ihtilaf yani gerçekten ihtilaf var ise, ihtilaf var ise o konu Alternatifli demektir. O konu, işte bazı bir takım şartlar vesaire ya da bir takım gerekçelerle o konunun uygulanabileceğini de gösterebilir. Ya da o konuda farklı görüşlerin olması, o konuda farklı görüşlerin olması, o konunun da uygulanabileceği anlamına gelir. Tekrar söylüyorum, usulen eğer bir konuda farklı görüşler ya da e, ihtilaflar söz konusu ise, Söz konusuysa bu aynı zamanda farklı uygulamaların da olabileceği anlamına gelir. Şimdi şöyle söyleyelim. Bak aklınızda çok kolay kalsın diye söylüyorum. Mesela namazda ee, elleri kaldırmak ya da namazda tekbir meselesiyle ilgili olarak. Tekbirden sonra ellerin bağlanması meselesi nedir? İhtilaflı meselesi değil mi? Öyle değil mi? Çünkü her birine ait olan farklı rivayetleri vardır. Ve her biri de aynı şekliyle bir mezhebin ya da bir fıkhi bir görüşün uygulanılması olarak da asırlardan beri devam ede gelmiştir. Buna itirazınız var mı? Yok. O halde şimdi bu konuda itiraf varsa şayet ya da herhangi bir konuda itiraf varsa demek ki bu konuyla ilgili olarak farklı uygulamalarında şu ya da bu şekilde olduğunu ya da olabileceğini aynı zamanda ortaya koymuş olur. Burası anlaşıldı mı? Burada tabi ben usulen ya da fıkhi noktada şöyle olsun böyle olsun ama usulen bir takım kayda ve kuralları en azından size hatırlatmak istiyorum. Eğer bir konuda ihtilaf var ise hiç kimse bu konuda bu kesinlikle bu doğrudur diyemez. Peki bu ihtilaf ortaya atanlar kimler? Yani ihtilaf şaz olarak şaz olan görüşü kastetmiyorum. Diyelim mesela geçmişte ulema diyelim Far, e, farz misal, 100 ulemadan, 100 ulemadan, diyelim 5 tanesi ya da 2 tanesi, farklı bir görüş beyan etmiş, diğerleri ittifak etmişse, bu ayrı bir şey. Ama, en azından belli bir noktada, bu konuda ya da her ilim dalında, e, hatırı sayılan, er alimler bu konuda bir görüş beyan etmişlerse, bu demektir ki, bununla ilgili olarak da, bunların uygulanabileceği anlamına geliyor. Ne demektir bu? Yani bunun Türkçesi şudur, Şimdi e, gerektiği zamanlarda, gerektiği zamanlarda bu ve benzeri durumlarda da kolaylamak anlamıyla kolaycılık değil, kolaylamak anlamıyla da bundan bir şekilde de istifade edilebilir. Yani hani benim zaman zaman ifade ettiğim bir şey vardı. Alternatif sünnetler vardır. Yani devamlı olm olmamakla beraber, devamlı olmamakla beraber öyle bir an gelir ki, öyle zaman gelir ki ya da öyle anlar gelir ki bu an sadece bir defalık olmaz. Bakarsın belli bir süre de devam etmiş olabilir. O o, e, o sünneti terk etmek yerine ya da o uygulamayı terk etmek yerine sünnetten bir başka yol, bir başka alternatifi temretme imkanına sahipseniz onu kolaylıkla ondan istifade edebilirsiniz. İhmal ihmal, e, ihmal Bakınız, imal, ihmalden evladır. Prensibi bizim için gerçekten önemli. Önemli olan imal etmek. Yani onunla amel etmek önemlidir. Bunu ayrıntıdan biraz sonra daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bakınız, şimdi bu konuyla ilgili olarak Enes bin Malik'in işte, salt anlamda ee, çoraplarına mesela yani sahabeden kimler e, bu konuyu gündeme getirmiş veya, ya da bu konuda kimler bunu uygulamış bu konuyla ilgili e, dipnotlarda e, oldukça ayrıntılı bilgiler var. Mesela ve memmasah min zalike min enes ibnu hazm mesela ibnu hazm bu konuyla ilgili Enes bin Malet'ten nakledilen bir rivayetini e, aktarmış min atta hak bin mahlet An-Sevriyye <gülüyor> Hattasını asım elahvel. Kâle ra'ytu Enes bin Malik mesah alel cevrabeyni. Muttakalan da bir e, her ne kadar eee sahabenin uygulaması bu noktada e, en azından bir, bir fikir e, verme açısından önemli. bu mesela şuna baktığımızda Kâ'n Enes bin Mâlik Yemseh'o aleyl-cevrabiyni ve'l-huffeyni vel Daha sonra daha ayrıntılı başka e, bilgiler var Siz onlara bakarsınız Bakın burada oldukça enteresan bilgiler var Şimdi geliyoruz bu konuyla ilgili e, Tirmizi'nin naklettiği bir başka rivayet. Daha doğrusu rivayet değil. Bu konuyla ilgili görüşlerine geliyoruz. Kale, ve abi an Ebi Musa Aynı zamanda Ebu Musa el de bu nereden, hangi sahabi Rabi'den gelmişti? Tekrar bakacak olursak Mughire bin Şube'den gelmişti değil mi? Bakın Mughire bin, bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edilmişti. Şimdi Tirmizi diyor ki bu konuyla ilgili olarak da aynı zamanda Ebu Musa el Ali'den de Hazreti Peygamber'den naklettiği bir başka rivayette vardır. Şimdi Tirmizi'nin zaman zaman söylediğim bir şey vardı. Tirmizi'nin en beğendiğim yanlarından bir tanesi, Allah kendisine razı olsun, gerçekten e, tam bir ilim adamlığı hakkaniyetli bir şekliyle e, davrandığı için, Lehte ve aleyhte olan bir konu, konuyla ilgili lehte ve aleyhte olan e, bir takım bilgileri vermeden asla çekilmez. Ve e, nezaketli ve nezahetli bir şekliyle farklı görüşlere sahip olan insanlara da daima ilim ehli olarak e, nitelendirir. Yoksa zamanımızdaki gibi ya da e, işte, asırlardan beri yani onların zamanından sonra meydana gelen ehli biddattandır, efendime söylemişti, e, e, falanca şudur, budur vesaire tarzında bir takım sıfatlarla, kötü anılacak sıfatlarla insanları almamışlardır Eğer biz e, bu konuda ders almamız gerekirse, e, gerçekten bu imamlardan, bu noktada ders almamız gerekiyor. Kale bu İsa, şimdi okuyacağımı önerin lütfen dikkat edin. Semih'tü Salih Muhammed ettirmizi'yi, kale, Semih'tü Ebu'a mukatil, es-semerkanti Dahaltu ala şimdi Ebu Muqatil es isimli Ravi diyor ki Dahaltu ala Ebi Hanifete fi marazihi lezimati fihi Ebu Muqatil Es-Semerkandi Ebu Hanife'nin huzuruna çıktım diyor. Hangi haldeyken fi marazihi lezimati fihi? Yani vefat ettiği hastalığında onu ziyarete gitmiş ve onun huzuruna çıkmış. Fede'a bimâin fetavatta Su istedi ve abdest aldı. Ve aleyhi cevrabâni Ve ayağında da çorapları vardı. Femesehâ aleyhima Şimdi abdest aldı ama ayağında hala çorap duruyor. Femesehâ aleyhima Ve çorapları mesetti. Sümme gâle Şimdi en baştaki rivayeti göz önünde bulundurun. Mesah haljıvarayni <gülüyor> ve'nna'layni şeklini geçirdi <değil> mi rivayette. <gülüyor> Demiş ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Ebu Mukatil es-Semerkandî'nin naklettiğine göre Ta'altu'l-yevme <gülüyor> şey'en bugün bir şey yaptım. Lem ekun ef'aluhu yapmadığım bir şeyi. Yani şu ana kadar yapmadığım bir şey yaptım. Ne yaptım diyor? Mesahhtu <gülüyor> Al el cevrabeini vehme aleyin. Yani sandalet olmaksızın, birlikte sandalet olmaksızın çoraplara mesettim. Dolayısıyla burada e, İmam Tirmizi yukarıdaki rivayetin farklı bir şekildeki versiyonun uygulanması. Ama uygulayısıyla olarak e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bir uygulamasını da burada böylece bir fıkhi bir uygulama olarak nakletmiş oluyor. Peki kendisi bu konuyla ilgili bir şey demiş mi? E, bu konuyla ilgili farklı bir görüşü burada beyan etmiyor. Şimdi Dolayısıyla bu yukarıdaki görüşlerde ne var? Eee bir, hadisi naklediyor. Hadisi nakleddikten sonra sıhhat hakkında değerlenilmede bulunuyor. Daha sonra bu konuyla ilgili yapılan uygulama varsa onu da belirtiyor. Farklı uygulama varsa onu da belirtiyor. Ve nihayetinde de sizi hadisle yani deyim yerindeyse hem hadisi, hem hadisinin farklı yönlerden tahricini yapmış olmasına ve bununla beraber fıkhi görüşlerinin de neler olduğuna dair sizi doya doya bilgilendirmiş oluyor. Tabi çok fazla ayrıntısı değil. Çünkü nihayetinde bu bir fıkıh kitabı değil. Ama en azından hadislerle amel etme noktasında nasıl bir fikir verdiğini görmeniz açısından bu oldukça önemli. Bir saniye. Evet. Şimdi bu konuyu geçtikten sonra tabi e, biraz önce de ifade ettim. Burada çaraplar üzerine mesih konusunda farklı uygulamaların olduğunu fakat şimdi e, sorulan soruların işte e, kalın oldukları takdirdeki hususun esasında e, rivayetin ya da rivayetlerin kendisine yer almadığını, bulunmadığını Dolayısıyla mutlak anlamda her türlü çorap çeşidinin e, her nevi ve her çeşit e, çorap çeşidinin olabileceğine dair e, bu konuda görüşlerde bulunmaktadır. Şimdi biraz sonra bu konuyla ilgili biraz da ayrıntı bilgi vereceğim. Diğer bahsimiz şu belki sadece tabi içerisinde bulunduğumuz ortam ya da coğrafyadan dolayı olsa gerek, belki bizi çok fazla ilgilendirmeyebilir diye düşünebilirsiniz. Yine, e, Bab-ı Mâca'ı Fil Mesih sarık üzerine Mesih meselesi. E, şimdi bu sarık üzerine Mesih konusunda da, e, bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in bir uygulaması nakledilmiş. Haddes-i Selam Muhammed bin Beşar, Haddes-i Yahya bin Said el-Kattânı an Süleyman et-Temi, an Bekir bin Abdullah el-Muzeni, an el-Hasan, an İbnü'l-Muğire bin Şübe, an ebihi. Yani buradaki ebihi'te maksat yine Muğire bin Şübedir. Kâle tavatturen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem mesahale'l-xufeyni ve'l-imame. Yine burada Hazreti Peygamber e ait olan bir fiilden bahsediliyor. Yani bu bu tarihte yukarıdaki rivayetlerde xufeyn geçmişti. Burada da e, ilave olarak yani bir başka tarihten de Hazreti Peygamber'in e, tabi genel çerçevesinden yani genel bir sünneti var. O genel sünnetinden bahsediyor. Nedir o? Mesel üzerine mesih, bir de sarık üzerine mesih. Yani Hazreti Peygamber'in e, mesel üzerine Meseddin'i sarık üzerine Meseddin'i dair bir bilgiyi burada nakletmiş oluyor. Gale Bekir. Burada Bekir dediği e, senette geçen Bekir bin Abdullah el-Müzen'i bu hadis semiotu Minal Yani doğrudan Hasan vasıtasıyla değil de İbn Muğire vasıtan de bu rivayeti naklettiğini belirtmiş oluyor. Şimdi eee Burada anlaşılacağı herhangi bir sıkıntı durum söz konusu değil. Yani tabii erkekler için şimdi onu ifade edeyim ben. Başta sarık var. Hazreti Peygamber sarığını sarmış. Abdest alıyor. Başını meshetmesi gerekiyor. Sarı'nı çıkartmak yerine bu şekliyle sarıya dokunduruyor uygulama bu burası anlaşıldı değil mi? yani sarı'nı çıkartmaksızın sarını çıkartmasın bunu bu şekliyle e, sarığın üstüne yani e, sarını dokunuyor öyle söyleyeyim bakalım başka rivayette nasıl geçiyor Galı, vezikara Muhammed bin Beşyar, yani şu hocası Muhammed bin Beşyar, bir başka e, nakilde, fi hazel hadisi, fi mevziin akar, yani bir başka yerde demiş ki ennehum mesah aley nasiyeti ve imameti, yani perçem. Şimdi sarı sarını sağladıktan sonra şu anından çıkan perçemi, yani kağıdını ne? kâkül ile beraber kâkül ile beraber sarını mesetti. Tabi burada şöyle de bakabilirsiniz. E ala imametihi ve şeklinde de e farklı şekilde de e nakledilmektedir. Bunun anlamı şu. Yani kâkül ile beraber sarına da mesetti. Tabi İkisi arasında fark var elbette. Mutlak anlamı sadece bir sarı mesetmek ile kâkül ile beraber sarı mesetmek arasında fark var. En azından şöyle bir sonuç çıkartabilirsiniz. Yani hiç olmazsa oradan bir tutam saça bir şey dokunuyor. Şeklinde de düşünebilirsiniz. وَقَدْ رُوَيَهَا ذَ Bu hadis, yani bu rivayet, yani Hz. Peygamber'in sarı üzerine mesettiğini dair rivayet, Min kaydı vecim min Anil Muğire bin Şübe. Muğire bin Şübe'den başka vecihlerden de nakledildi. Yani aynı sahabi-i Ravi'den nakledilen rivayetlerin kimisinde Zekere bazıhun el mes'a ale'n-nasiyye ve'l-imame, kimisi imame ile beraber e, kâküle mesetti. Böyle mi bazı Bazıhum en-nasiyye. Kimisinde de nasiye olmaksızın yani nasiye zikredilmemiş oluyor. Nasiye dediği tekrar söylüyorum. kakül ya da perçem diyebilirsiniz. Aynı sahabi raviden nakledilen e, kimi rivayetlerde perçem var ya da Kakül var. Kimilerinde de perçem olmaksızın sadece salt olarak e, şeye, sarı mesedlerine dair bilgiye yer almaktadır. Şimdi burada bir rical bilgisi yer almakta. Şimdi yukarıdan önce yukarıya gidelim. Şimdi Hattâ'sına Muhammed bin Hatte Hattâ'sına Yahya bin Said el-Kattan, An Süleyman et-Teymi, An Bekir bin Abdillah el-Müzeni, An el-Hasan, An İbnü'l-Muğire ve Muğire bin Şübe. Şimdi bu eee şu rivayette Yahya bin Said el-Kattan ismi geçmekte. Bu konuyla ilgili olarak da diyor ki ve Semiyut Ahmed bin, Hanbel Yahya bin Said El hassan yani Semiyut Ahmed bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin Hambel, yani bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin Hambel, yani Ahmed bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin Hambel, bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin Hambel, yani Semiyut Ahmed bin bin Şimdi bu konuda yani Mughire bin Şube'lerden başka, Mughire bin Şube'den başka, Amr bin Ümeyye'den, Selman el-Faris'ten, Sevvan'dan ve Ebi Umame'den de bu konuyla ilgili, yani bu sahabi-i de Hazreti Peygamber'in bu uygulamayı yaptığına dair rivayetler nakledilmiştir demiş oluyor. Gâle bu ise el-Mughire bin Şube, hadis'ün hasenü sahihün. Burada tabi farklı tarihlerden gelen rivayetlerin olduğunu söyledi ama onların detayına girmediği için sadece zikretmiş olduğu, en başta zikretmiş olduğu rivayetin yani bir şubeden gelen rivayetin hasen ve sahih olduğunu da belirtmiş oluyor. Ve hewe kavlu gayri vahidin min ehlil ilmi min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani bu uygulamayı bu görüşe sahip olan, yani sarık üzerine mesh dahi görüşe sahip olanlar, <gülüyor> sahabeden, asaptan, asaptan olup aynı zamanda ehli ilim olan, ilim sahibi olanlardan kimler varmış? Ebu Bekir, Ömer, Enes bin Malik. E bu konuyla ilgili olarak da El-Evza'i, Ahmed bin Hamel, İshak bin e, Rahüye'de onlara da şöyle demiş, şöyle bir fıkhı hüküm çıkartmışlar. Kem sehehu alel imame. Gâle gayrû min ehlil ilmi minne sahabenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Bakınız, farklı görüşler var. Yani sahabe, e, sahabeden de farklı uygulamalar var. Kimisi sadece sal anlamda e, imame üzerine mesle söylemişler, uygulamışlar. Kimisi de şu görüşü beyan etmişler ve şu uygulama yapmışlar. Kim demiş bunlar? La yemsehü alel imame illa en yemseha bir ma'l imame Yani başıyla beraber başıyla beraber şey sarına da mes e, yapılması gerekir diye layemsa alil imame kişi imamesine mesetmez illa eyemsa re'sehi ma'al imame. Ve o قول süfyanın sevri Malik bin Enes, İbnü'l-Mübarek ve Şafii. Ve bir başka görüşle de baktığımız zaman burada ne var? Burada e, salt anlamda imame kimisi de diyor ki hayır Başla beraber, başla beraber imamı. Yani esasında şuradaki başın bir kısmına ve sarın bir kısmına mesetmek suretiyle şeklinde bir uygulamadan bahsediyor. Şimdi haklı olarak bayanlar diyecekler ki ya bu uygulamadan bize ne? Sanki biz başımıza sarık mı sarıyoruz? Değil mi? Zaten Bizim başımız zaten sürekli sarık var. Dışarı çıktığımız zaman diyecekler. E haklılar tabii. Peygamber e, biraz daha teyfi olsun diye söylüyorum. Peygamber sadece erkeklerin peygamberi mi? Değil elbette. Herhalde kadınlar içinde e, hanımlar içinde e, kolay ya da çıkış yolları ya da en azından yolları e, alternatif olabilecek olan bir takım uygulamalarda mümkündür diye düşünüyorum şahsen ben. Şimdi okuyacağımız rivayete bakalım. Hattes Sena Hennat ve Hattes Sena Ali bin Müsir, <gülüyor> Anil Ameş, Anil Hakem, An bin Ebi Leyla, An Ka'ab bin Ucre, An Bilal, Bilal radıyallahu anh rivayet edilmiş, Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, mesah alal khufeyni Hazreti Peygamber mesterine ve himar ne yaptı mesetti Şimdi burada himar kelimesi yani sadece Hazreti Peygamber başına sarık e, sarmıyor tabii. Hani zamanda da bir baş örtüsü de vardı. Başın üstü bir örtü de vardı. Himar kelimesinin Şimdi hangi anlamda kullanıldığını e, varın siz geresin siz düşünün. Yani nasıl bir kımar olduğunu, kımarın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini siz düşünün artık. Şimdi Hazreti Peygamber, yani buradaki kımar sarın e, sarıkla bir anlamda değil. Kımar farklı. Evet, şimdi, tabii şimdi şöyle söyleyeyim, kasıtlı olarak ben ona başörtü kelimesini kullanmak istemedim çünkü. Türkiye'deki algı ya da İslam dünyasındaki Halazı'daki algı başörtüsü denildiği zaman e, sıkma baş olarak hanımların Şahil hazırda e, yapmış oldukları bir uygulama tarzı. Ama gerçekten öyle mi? Bir kere bu soruyu sormanız lazım. Yani bu şekilde mi? E, gerek hanımlar gerekse erkekler. Bakınız ortak bir hımar var. Yani başı örtülen bir başı örtülen bir alettir Hımar kelimesi. O takdirde bunun e, uygulaması nasıldı? Elbette bilgi 3 aşağı 5 yukarı öyle zannediyorum tahmin edebilirsiniz. E, Halihazırda işte e, o bölgede yaşayan yani çöllerde yaşayan insanların da aynı zamanda e, başlarında eksik etmediği bir başörtüsü vardır. Başta, muhakkak olmak durumundadır. Yoksa orada elbette başka güneş geçer ve e, insan sağlığına zararlıdır. Dolayısıyla da e, Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber bununla yani Hüseyinle beraber Hımar'a da, e, yani başörtüsüyle de Meseddin'e dair bir bilgi burada bize Bilal radıyallahu an nakletmiş oluyor. Tirmizi'de bu haberi bakınız alternatif dikkat ederseniz burada tek tipçi bir anlayış söz konusu değil. Yani e, sadece sarık değil sarıkla beraber bu konuyla ilgili gelen bir başka rivayet de en azından lafız önemli çünkü bu noktada her ne kadar mane rivayet olmakla beraber bu konuda gelen kim ne getirdiyse ya da bu konuda kimler neler söylediyse bu konuda bize e, ufuk açıcı bilgileri bize nakletmiş oluyorlar. Peki bu rivayet tar tarihçine bakacak olursak Hz. Hadis-i Sahihun demiş revah yine bu rivayet Müslüm'de geçmekte yani Al-Khuffeyn-i Vel-Khimar şeklindeki rivayet Nesai'de zikredilmiş Revah-ı En-Nesai yine Ameş'ten İbn-i Maci'de nakledilmiş de zikredildiğini söylüyor Bu konuda ilgili farklı görüşler var. Bunların ayrıntıları da burada yer almakta. Evet. Haddes Sena'ın Kutabi bin Said'e Haddes Sena'ın diğer bir rivayet okuyalım. Geçelim bunu. Haddes Sena şey bin El-Mufattal An-Abdurrahman An bin İshak El-Kureşi An-Ubeyde bin e, Muhammed bin Ambar Bi bin Abdullah al ve seltu an al-Imame el-ma' yine burada da Hazreti Peygamberden nakledilen bu haberin e, yani gerek kuffeyin üzerine e, gerekse e, imame üzerine uygulamanın olduğuna dair burada bir bilgi nakletmiş oluyor. Şimdi saniye Şimdi Musa Bağcı tarafından Sarık ve Çorap üzerine Mesih Problemi adıyla bir çalışma yapılmıştı. Bu konuyla ilgili gelen rivayetler derlenmiş, toplanmış, bir araya getirmiş ve bu konudaki farklı fikirler ve görüşlerin, yani fıkhi görüşler dört mezhebe göre nasıldır ve ne şekilde tecelli etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak size öyle zannediyorum ki, bakınız bu tür makale tarzındaki yani akademik tarzdaki makaleleri mümkün mertebe okumanız gerekiyor. Ki bunları okuyun ki biraz daha ufkunuz daha e, genişlesin ve daha farklı düşünceler ve fikirlere sahip olmak suretiyle bakış açılarınızın da elbette e, dar alandan e, mümkün mertebe geniş bir alana yayılması e, gerçekleşmiş olacak. Şimdi bu noktadan bakıldığında ilgili rivayeti linkini verdiğim siteye girerseniz özellikle orada zaten Musa Bağcı sitesi var. Bizzet orada farklı şeyler de var. Ee, öyle zannediyorum ki hadis ve sünnet konusuyla ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler verecektir. Bu konuyla ilgili de en azından size bir bakış açısı sağlar. Bakınız burada bütün e, şu anda tıkladıysanız şayet, ilgili hadisin e, kaynakları, senetleri teker teker burada inceleniyor. Daha sonra da e, sahabenin, mesela sarık üzerine mesle, mesleğin caiz olduğu görüşünün benimseyen sahabenin uygulamasından var. Bu konula ilgili rivayetler naklediliyor. Hanefilerin görüşleri var. Tabi bunlar hep kısa e, alıntılar. Şafilerin görüşleri, Hambellerin görüşleri ve Malikilerin görüşleri de burada e, bahsedilmiş. Kadınların başörtüsü üzerinde mes'i problemi ile alakalı burada bir, bir daha doğrusu bir konu başlığı açılmış. Öyle zannediyorum ki bunu e, hem bayanlar ki özellikle bayanlar için oldukça önemlidir. Niye önemlidir? He ne kadar bu eskeklerin çok fazla sıkıntısı olmasa bile modern dünyada e, bayanlar için bir sıkıntı e, haline gelebiliyor. Bu özellikle dışarı çıkıldığı zaman e, uygun ortamların işte kendilerine göre taslediğim uygun ortamların olmamasından dolayı gerek çaraptan dolayı, gerekse başörtüsünden dolayı, abdest e, alamama gibi ya da sıkıntıdan dolayı tabi buna benzer bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ben onların farkındayım. Ve bundan dolayı da bazen e, bir gerekçe olarak bir gerekçe olarak e, bu tür hususlar ileri sürülme suretiyle bazı şeylerden de geri kalınabiliyor. Ama e, bu konuya ilgili oldukça farklı görüşler var. Fıkhi görüşler var. E, elbette şunu hanım hanımlar şunu beklemesin. Yani Hazreti Peygamber'in bu konuda uygulaması var mı diye kimse bir şey beklemez. Ama en azından e, şey olarak şekil itibarıyla şekil itibariyle Hazreti Peygamber'in bu konuyla alakalı bir görüşün olduğunu bilmeniz gerekir. Hangi konuyla ilgili olarak? Başına taktığı örtüyle ilgili olarak. Böyle saç e, şey, hımarla ilgili olarak. Ha Bu arada e, belki dikkat çekenler yani dikkatinizi belki çekmek istemiş olabilirim. Bu noktada mevcut başörtüsü kavramıyla Kumar kavramının nasıl ve ne şekilde olduğunu öğrenmek de bunu biraz daha araştırırlarsa daha net bir bilgiye sahip olurlar. Yani mevcut geleneksel bir örtü kavramı ile ya da bakın belki size şu anda biraz farklı gelebilir benim bu ifade ettiklerim. ilmi bir şeyin ilmi olması istiyorsanız mümkün mertebe kavramsal düşünmek durumundasınız. Geleneksel değil. Bakın hiçbir geleneksel uygulama ilmin ya da bilginin, bilimin önüne geçemez. Dolayısıyla kavramsal düşünmek durumundasın. Peki kavramsal düşünmenin faydası nedir? Şu. Bir kavramı ya da bir uygulamayı kendi zamanında bir kavramı ya da bir uygulama kendi zamanında nasıl ortaya çıktı? Nasıl tecelli etti? Nasıl uygulanıyordu? Bütün bu çerçeveden hareket edilerek nasıl bir gelişim gösterdi? Yani bir kavramın ya da bir fiilin ya da bir amelin başlangıçtan günümüze gelinceye kadar Farklı bölgelerde, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda nasıl ve ne şekilde bir gelişim ya da bir farklılaşım gösterdiğini öğrenmek istiyorsanız, bu e, sistematik olarak düşünmenin e, en güzel yolu, bir kavramı kendi zamanında ve kendi çağındaki kullanımıyla e, öğrenmek zorundasınız. Şimdi, şimdi hımara doğrudan bir başörtüsü istediğin zaman, bunu Türkiye'de kullanan bir insan <gülüyor> doğrudan halihazırdaki hanımların e, örtmüş olduğu bir başörtüsünü algılayabilir. Şimdi köylerde mesela, köylerde kullanılan bir başörtüsü yazma tarzı, yazma tarzındaki bir örtüyüyle algılanacaktır. Şehirde bunu kullanan insan elbette onu o şekilde algılayacaktır. Tamam, bunun algılanmasında bir problem yoktur diyebilirsiniz. Ancak bir e, uygulamanın zamandan zamana, mekandan mekana, dönemden döneme nasıl ve ne şekilde bir gelişim gösterdiğini ya da farklılaştığını ya da farklı e, tiplere büründüğünü, farklı şekillere büründüğünü görmek istiyor iseniz dediğim gibi ilkesel olarak yöntem açısından muhakkak biz e, kavramsal düşünmek ve kavramın da başlangıç itibariyle nasıl ve ne şekilde tecelli ettiğini e, daima göz önünde bulundurmamız gerekir. Şimdi gerçekten mesela şu hala hazırda e, yani Türkiye'de, Türkiye'nin işte şehirlerinde e, hanımların e, takmış oldukları başörtüsü tarzı gerçekten Hazreti Peygamber zamanındaki gerek hanımların, gerekse erkeklerin kullandıkları başörtüsü cins, şey olarak demiyorum yani e, yapı itibariyle değil şekil itibariyle nasıl bir görünme e, şekillerine sahiplerdi. da nasıl bunu belirtiyorlardı ya da, ya da bunu nasıl gösteriyorlardı? Bunu tabii ilk dönem e, hadis kaynaklarından bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu e, e, görme imkanına daha doğrusu okuma imkanına ve bunu tanıma imkanına zaten sahipsiniz. Tabii bu konuda yapılması gereken şey dediğim gibi ilk dönem hadis kaynaklarında bunlar zaten ortaya çıkmıştır. Dönemden döneme bunların nasıl farklılaştığını da dediğim gibi tarihi gelişim süreci içerisinde fark etmeniz gerekiyor. Ve bu bir imkansa şey açısından söylüyorum ben kolay ya da kolaylaştırma kolay, kolaycılık anlamında değil kolay anlamında düşünmemiz gerekiyor. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Gerek Hazreti Peygamberi gelse Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir takım alternatifleri alternatif uygulamaları beğenmezlik beğenmemezlik ederek, yani beğenmeyerek ya da hafifseyerek, ya da küçümseyerek, bir takım e, insanların, e, ya da bazı insanların fıkhi görüşlerin daha fazla ön planı çıkartmak suretiyle, ortaya atıklara fıkhi görüşlerin e, dinmiş gibi sunulması, herhalde isabetli olması gerek. Hz. Peygamber'in işte seferdeyken namaz kılmasını, iki rekat namaz kılmasını e, daha doğrusu bir insan seferdeyken iki rekat namaz kılmayı hafifseyerek ya da küçümseyerek, bir başka şu bakalım, bir insanın dört kat kılmasının seferdeyken iki kat kılmasından daha faziletli, daha üstün, daha sevap olduğu şeklindeki bir anlayış şu anlama e, anlayışır şu anlama geleceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. O zaman Hazreti Peygamber e, seferdeyken kılmış olduğu namazları daha az faziletli olduğu için mi kıldı e, mı diyeceğiz? Yani ya da buna benzer ifadeler mi kullanacağız? E, şimdi kraldan fazla kralcı kesilmek ya da Dinle başa kalkmak, daha doğrusu dinin hakkında gelmeye kalkmak gibi bir eee hattı, İslam bilmek zorundadır. Hat konusunda hat konusunda kendi üzerine düşen payı herhalde insanoğlunun e, ya da Müslümanların daha doğrusu bu noktada e, çok dikkatli olmaları gerekiyor diyerek sadece bu kadar kısa keseyim. Temizliği burada nihayete erdirelim. Evet şimdi Ebu Davud'un e, geçişi. Bu arada isterseniz bir şöyle bir 10 dakika müsaade alalım. Hem siz dinlenin hem de ben dinleneyim. 10 dakika sonra Ebu Davud'un sünemlerine inşallah başlarız. Ya da ondan önce bir takım şeyler var. E, test notlarıyla alakalı. Onlardan bahsederiz. Tamam? Peki. Onda kasının inşallah görüşmek üzere.